Merhaba, bugünkü programımızda e, pek çok kişi gibi kitaplarını tarif edilmez bir zevkle okuduğum bir yazar var. Jean Le Carre, eseri The Constant Gardener, Bahçıvan. Film sinemalarda Arka Bahçe adı altında gösterildi. Yönetmen ise Brezilyalı Fernando Meireles. Müzikler Almodovar'ın Konuş Onunla Kötü Eğitim gibi filmlerinden hatırlayacağımız Alberto Iglesias'a ait. Filmdeki iki parça dışında diğerleri sanatçıya ait bu bestelerden kısa bir bölüm dinleyin. Yazara gelince Hemen herkesin bildiği şeyler ancak e, kısaca bahsedelim. E, asıl adı David John Moore olan John Le Carré 1931 yılında İngiltere'de doğdu. Bern Üniversitesi'nde ve Oxford'da önce modern dinler sonra da Alman edebiyatı okudu. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 58-63 yılları arasında İngiliz haber alma örgütünde çalıştı. Bu yüzden yazarın bütün eserlerinde Gizli Servis anılarının izlerine rastlamak mümkün. Pek çok kişinin L'affaire'ye tutkusu yarattığı Georges Simili karakteriyle başlar. Simeniyi sevenler yaratıcısının her eserini okumaktan kendilerini alamazlar. Muhakkak ki L'affaire'yi salt bir casus romanı yazarı olarak ele almak haksızlık olur. Romanlarda yarattığı karakterler zaafları olduğu kadar kendi içlerinde çatışma yaşayan kişilerdir. Olumlu, olumsuz yönleriyle apaçık ortadadırlar. Yazarın bu, hepsini yakından tanımamıza, daha da ötesi onlara sempatiyle bakmamıza yol açar. Sayfalar tutan detayları okumak bazılarına sıkıcı gelebilir ama bu sayede sunulan derinliktir ki okuyucuyu içine çeker. Bu yüzden de Le eserlerini belki gişe kaygısıyla, belki de bir yolu bulunamadığı için macera filmi havasında sinemaya uyarlamak sıradan bir iş yapmak olur. Maalesef yazarın Rus Evi adlı eseri buna kurban olduğu üstelik Sean Connery gibi bir aktörle. Elimizdeki eser Jean Le Soğuk Savaş, Doğu Bloku gibi konulardan uluslararası bir skandala ve coğrafi olarak da Güney yarımküreye yöneldiği bir çalışma. Çekimlerin gerçek mekanda yapılması her zamanki gibi izleyiciye heyecan veriyor. Özellikle yerel temalı müzikle. Justin Coale'yi canlandıran Ralph Fiennes, her haliyle metini okurken biraz daha yaşlı hayal edilen sakin, yumuşak, huylu diplomat. Tessa ise kitaba göre daha az gizemli görünüp buna karşın daha heyecanlı bir karakter sergiliyor. Yine de ortaya koyduğu oyunculukla bu yıl Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını almaya hak kazandı. Justin'in Tessa ile hayali konuşmaları, betindeki gibi birbirlerinden ne kadar uzak bir hayat sürdürdüklerini ve karısını ne kadar çok sevdiğini anlatıyor. Yönetmen Merelles mimarlık okuyup yönetmenliğe sonradan merak olarak başlamış. Zamanla bir film şirketi kuracak kadar işin içine girmiş ve City of God, Tanrı Şehri ile 2004'te Oscar'a dört dalda aday olacak duruma gelmiş. Tanrı Şehri'nde Brezilya'da çok satan bir eserden uyarlandığını belirtmek isterim. Eleştirmenler yönetmenin bahsettiğim eserine de dayanarak Bahçıvan'da da belgesel tadında sahnelere yer verdiği üzerinde durdular ki haksızda değiller. Böylece Le eseri de farklı bir zenginlik kazanmış oldu. Açlık, salgın hastalık, fakirlik gibi dertlerin içinde yüzen insanların ülkesinde, kendi kabuklarının içinde bambaşka bir hayat süren batılılar, geçmiş yıllardan hatta yüzyıllardan farklı değiller. Programımızı bana hem Justin'in yasına hem de Afrika insanının trajedisine yakılmış bir ağıt hissini veren parçayla bitirmek istiyorum. Ay, ay, ay. I'm you. yeah